namaz kılarken bir sureyi okurken takılıp sureyi baştan alıp okumak namaza zarar verir mi? Namazda e, Fatiha veya e, Kur'an-ı Kerim'den bir e, parça okumak, e, kısa bir ayet veya bir sure okumak farzdır. Hani e, Şafiler'de Fatiha okumakta farzdır. Hanefiler'de e, farzlarda ee, özellikle e, kıraat, farzdır. Şimdi dolayısıyla e, Fatiha'yı veya bir zam sureyi e, anlamını bozmayacak şekilde düzgün okumamız lazım. Diyelim ki Fatiha suresini okuduk, zam-ı olarak da elem-tereyi okuyoruz, yarısına geldik, takıldık, devamını getiremedik, baştan aldık. Veya Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet okuyoruz, ayetin yarısına geldi, Devamını getiremedik, baştan aldık. Özellikle imamlarda namaz kıldıran e, kimselerde bu durum olabilir. E, doğrusunu okumak için veya takıldığımız zaman devamını getirebilmek için baştan almamızda bir sakınca olmaz. Yeter ki e, süreyi anlamını bozmayacak şekilde düzgün olarak okuyalım. Diyelim ki uzun bir sure okuyoruz. Mesela El-Gari'ah suresini okuyoruz. Dört e, satırdır. İki satır okuduk. Devam aklımıza gelmedi. illa tamamlamak şart değildir. Allah'a u Ekber deyip gidebiliriz. Yani üç kısa ayet. Yani en kısa süre Keser süresi, Üç kısa ayet. E, bu üç kısa ayet uzunluğunda bir ayet okuruz. Diyelim ki biz e, Vattuhay'ı okuyacağız. Bir satırı okuduk. devamı aklımıza gelmedi. E, Allah-u Ekber deyip Hürükü'ye gidebiliriz. Ya devamını getirelim diye baştan aldık. Yine aklımıza gelmediyse... E, namazı rükuya ederek devam edebiliriz. Dolayısıyla e, okuduğumuz devamı aklımıza gelmeyince sureyi baştan almamız veya ayeti baştan almamız namazımıza zarar vermez. E, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sözüyle فَقْرَ اُمَا تَسْرَ مِنَ Kur'an, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimiz bizler e, namazda en iyi bildiğimiz sureleri okumalıyız. E, yeni ezberlediklerimizi iyice piş, e, pekiştirdikten sonra, iyice sağlamlaştıktan sonra namazda okumalıyız. Doğrusu budur.